Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi resulullah ve abd-edersul hamis. Beşinci ders. Buradaki diyalog, Medine'deki o mahadin talebeleriyle onları hacca götürecek bir görevli arasında geçen bir diyalog. Hacca gitme için bir hazırlık var. Yerden, yurttan buluşma noktasına hareket noktasına filan bahsediyorlar. Onunla ilgili bir diyalog. el müşrifu, Müşrif görevli kimse demek. Yetkili kimse demek mabade tahiyyeti selamdan sonra tahiyyat biliyorsunuz selam et tahiyyatulillahi nedir selam Allah'a aittir diye teşehhüd okuruz biliyorsunuz tahiyyattan sonra selamdan sonra yani insanlara bir şeyler söyleyecek ondan önce selam verdi selamdan sonra şu, şu şekilde söze girdi en tümül müşterikune fi rehletil hacce sizler hac rehlesinde yolculuğunda müşterik misiniz yani iştirak edenler misiniz Sizler hac yolculuğuna iştirak edenler misiniz? Katılanlar mısınız? İştirak etme diye bizim dilimize girmiş zaten. Ruhle ise yolculuk demek. Ahmedu: <gülüyor> Naam. Evet. El müştif yani yetkili görevli kimse yeudduhum ve yunadihim, sünne yekulu. Onları adde yeudd, sayar ve yunadihim ve onlara seslenir, nida eder sonra da şöyle der. Nida ederek şöyle der. En tumuli anne semaniyeti aşara. Sizler şimdi 18 kişisiniz. Eyni Hamidun ve Abdülbaki Baki. Hamid ve Abdul Baki nerede? Demek 20 ki 20 kişiymişler toplam. Siz Abdülhadi Hadi yoksunuz. Elbera El soruya cevap verir. Bera Hamidun fil met ami. Hamid Yemek yeme yerindedir. Yemekhanededir. Okul ve benzer yerler için yemekhane diyoruz. Dışarıda bahsedecek olsak lokantaya yer edecektik. اَمَّا <gülüyor> عَبْدُ الْبَاقِي فَقَدْ ذَهَبَ الْمَصْرِفِ عَبْدُ gelince o bankaya gitti. سَيْتِيَانِ بَعْدَ اَشْرِ دَقَيْغَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ Allah dilerse 10 dakika sonra ikisi gelecek. سَ yetiyani, etayetinin evet. müsennası yetiyani. Bir de istikbal harfi evet. sin dahil oldu. Gelecek. El-Müşrif, e-müsteiddune entüm, sizler hazır mısınız? Hazırlandınız mı? Hazırlandınız Tamam olan kimseler misiniz? El-Hasen inşallah, inşallah hazırız manasına. Ali, meta sefer inşallah. İnşallah sefer ne zaman? Yolculuk ne zaman diye sorar. El-müşrif fis-sâati sâlisati bi iznillâhi. Allah'ın izniyle saat üçtedir. Eynen el-takâ'i, ilteka, ilteka'e sahibi ne hatırlatmalı bunda Karşılaşma, yan yana gelme. Eynen el nerede buluşuyoruz? bir araya geliyoruz yan yana geliyoruz el müşrif nel teqi fi mevqif seyaratı bil camiyatı seyarat mevqifinde yani otomobil durağında üniversitenin otomobil durağında buluşuyoruz veya buluşuruz yece bu entekunu Hunake ke kabre mevqid seferi bir nisbi saatin yece bu olur gerekir biliyorsunuz Tek tek söyleyeyim inşallah ondan sonra birleştirelim. Entekunu <gülüyor> olmanız Hünaki orada, orada olmanız gerekir. Ne zaman? Kable mev'id seferi. Sefer vaktinden önce. Ne kadar? Bir isim saatin. Sefer vaktinden, yolculuk vaktinden Yarım saat önce Orada olmanız gerekir. Mev'id sefer vakti. Vaatleşme, buluşma vakti yani. Zaten göreceksiniz konumuzda ismi zaman, ismi mekan dediğimiz Herhangi bir işin yapılma zamanı veya yapılma yeri. Bu derste onu göreceğiz inşallah. Mef'alun ve mef'ilin kalıbı üzere. haga hakayebekum ve da'u ha' fi ziyaretin vâkıfati emame madhalil mehce'i. Evet, hakayebekum, hakibetünün çoğulu. Çantalarınızı getirin ve onları Pansiyonun girişinin önündeki, pansiyonun girme yerinin önündeki duran otomobile koyun. Veda'u koyun. Yerleştirin. Ha onları pis seyahatil vâgıbeti, duran otomobile onları yerleştirin. Vagıf duran. de oradan geliyordu biliyorsunuz. Medhal girme noktası, girme yeri. Giriş noktası yani. Pansiyonun giriş noktasının önünde duran otomobile o çantalarınızı koyun. Lamma yeti zümela'unne sakinuna fil mehce'i sani. Lamma cahtı musarak yeti. Henüz gelmedi kim zümela'unne sakinuna fil mehce'i sani. 2. pansiyonda sakin olan yani iskan eden oturan arkadaşlarımız henüz gelmedi. Yeti idi lamma aynı zamanda cezmet değişen fiili yeti kaldı. Ülayke <gülüyor> sayel hakuna bina inda mahatta'il qitaril qadimati. Onlar kadime eski gıtar mahattı. Eski tren istasyonunun yanında bize ilham edecekler. Katılacaklar. Mahatta durak, gıtar, tren, qadimah eski. İlham etmene katılma, dahil ol, arkasına eklenme. İbrahim sordu hum onlar kaç kişidir yani ikinci pansiyondan gelip de bize dahil olacaklar kaç kişidir el müşrif hum aşiretün onlar on kişidir dolayısıyla yirmi artı on otuz kişi olacaklar amrun nahnu zahibu nefilyev mis sabiye bizler yedinci gün gidenleriz Hacca gidiyorlar haccı gün dişleri de yedinci gün yani zilhicce'nin yedinci günü Buradaki kasıt odur zilhicce'nin yedinci günü hac ne zaman başlar Zelicen 8'inde ihrama girip mineye çıkmakla başlar. Bir günlük bir zaman farkı var yani. Bizler 7. gün gidenleriz. Ahşa ey yekune zihamu şediden fil metafi vel mesaa. Ahşa korkuyorum. Haşiye, yakşa, ahşa. Korkuyorum. En yekune zihamu Ziham, izdiham. Kalabalık. Kalabalık olmasından korkuyorum. Kalabalık ne olmasından? Şedid. Şiddetli. Yani Yoğun olmasından korkuyorum. Nerede? Fil tafivel vel mes'a. Tavaf yerinde ve say yerinde. Tavaf yerinde ve say yerinde izdihamın, kalabalığın çok şiddetli olmasından korkuyorum. el müştif. La tehaf korkma. <gülüyor> Allah'un müyessirü. Allah kolaylaştırıcıdır. Kolaylaştırandır. Ene zahibun ila mektebi. Ben bir <ona> gideceğim. La <gülüyor> tensev <g <g yani en mevudden saatüthaniye ve nisfı fi mevufu sıyarat inşaallah. La ten seb unutmayın. Neyi yiyi? En mevudana mevudumuzun yani sefer vaktimizin saatüthaniye ve nisf yani saat iki buçukta olduğunu nerede fi mevufu sıyarat. Otomobillerin durak noktasında durduğu yerde otomobil durağında olduğunu unutmayın inşaallah. Akşa korkuyorum. Korkuyorum. Korkuyorum. Ama e, la tehaf. tehaf korkma. Tehaf, tehaf, tehaf, tehaf. Nehi hazır. Haşyet ve half aynı manadadır. Haşyet ve half ikisi korku. Birisi haşyeyle geldi, birisi havfe'yle, hafeyle. hafe'yle geldi. Evet. Ejban el-esileti gelen suallere cevap ver. Ma adedul müştarikine fi rihletin hacci? Hac yolculuğuna iştirak edenlerin adedi nedir? Eyne zehebe Hamidun ve Abdul Baki size göre Abdul Hadi Hamid ve Abdul Baki nereye gitti? Meta mevudu seferi. Sefer vakti ne zamandır? Eyne yaltakut tullabu? Öğrenciler nerede buluşuyorlar ve fi eyi saatin ve hangi saatte? Öğrenciler nerede ve hangi saatte buluşuyorlar? Son soru Eyne yalhaqu bihim tulabul mehceis sani. İkinci pansiyonun öğrencileri onlara nerede ilhak ediyor, kavuşuyor. Diyelim ve burada kalalım. Çünkü buradan aşağısı isim zaman ve isim mekana giriyor. Buraya girersek sonuna kadar götürmemiz lazım. Hep yani tek bir konu çünkü, bir bütün.